Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhaba Radyo Havan dinleyicileri ben Kenan Başaran Açık Futbolda tekrar birlikteyiz bir haftalık aradan sonra Geçen haftanın e, futbol gündeminden bahsetmeyeceğim ee, yine içinde futbol olan ama dünyada bir ilk olduğu söylenen bir olayı konuşacağız bugün. Nedir o olay? Çarşı grubu darbe yapmaktan yargılanıyor. Hükümete darbe yapmaktan yargılanıyor ve bu dava e, salı günü başladı. Çağlayan Adliyesi'nde e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı çarşı grubu üye oldukları daha doğrusu çarşı örgütüne üye oldukları iddia edilen 35 kişinin yargılanmasına başlandı. E, duruşmayı sabah 9 itibariyle 18'e kadar izledim. Daha sonra işim dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldım. Sonrasında da e, olanları öğrendim. E, yani size Çarşı davasını anlatacağım bugün. Şimdi e, neydi çarşı davasının özü? Gezi eylemleri sırasında e, çarşı taraftar grubuna üye oldukları söylenen 35 kişi, efendim söyleyeyim başbakanlık ofisini basmakla e, cebir şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirilerek bunun yanında polise mukavemet ederek kamu mallarına zarar vermekle suçlanıyor. E, bunların bazıları örgüt kurucusu, bazıları örgüt üyesi, bazıları örgütte yardım ve yataklık yapmakla suçlanıyor. E, şimdi gezi olaylarını hatırlarsanız, e, özetle şöyle söyleyeyim. Gezi Parkı'na yapılmak istenilen kışlaya karşılık orada ağaç kesimiyle başlayan eylemler bir anda <gülüyor> bir anda herhangi bir örgütlenme, bir liderlik olmaksızın e, kendiliğinden gelişti, büyüdü ve daha sonra polisin de yaptığı müdahalelerle insanlar e, daha bir e, hak arayışlarında, daha bir ısrarlı oldular. E, evet bu arada kaldırım taşları söküldü. Evet bazen e, camlar, pencereler kırıldı. Fakat yedi insan öldü. Ve bunların bunlardan biri henüz misketle oyun oynuyordu. Hani bunlar gözükmüyor, bunlar görülmüyor. E, işte cam çerçeve indi. E, niye iniyor cam çerçeve? bir şey var bir müdahale var ve bu müdahale herkesin de o zaman kabul ettiği gibi orantısız bir müdahale yani eline vermişler gaz bombasını polisin oyuncakla oynar gibi rasgele e, suca kullandı bir sürü insanın gözü çıktı bir sürü insan yaralandı bir sürü insan göz altına aldı aslında bunlar ayrı meseleler toplamda bir e, o günün atmosferinde herkes Demiyoruz tabii ki, e, kendini muhalif gören, mevcut düzenden rahatsız olan, çeşitli şekillerde rahatsız olan e, herkes diyelim, e, taksi meydanına çıktı, gitti, yürüdü. Kimisi meraktan gitti, kimisi hakikaten eylemlere katılmak için gitti, kimisi dayanışma için gitti, kimisi e, belki de kimisi de orada başka güçlere hizmet etmek için gitti, gitmiş de gitmiş ee, ne olmuş peki? Olan nedir? Yani ilk 3 gününe katılıyoruz bu gezinin sonrasında katılmıyoruz. Yani ilk 3 günde olan nedir? Ee, yasa dışı bir şekilde orada ağaç kesiliyor. Karar yok, şu yok. işte mahkemeler itiraz ettiği halde siz ağaç kesip oraya e, şey yapmaya kalkışıyorsunuz. İşte bir projeyi e, dayatmaya çalışıyorsunuz. Sonrasında yetkililer çıkıp da Tamam, hukukun gereği ne, neyse onu yapacağız. Biz bu projeyi hukuk engellediği için kaldırdık, bitirdik. Demiş de, buna rağmen mi insanlar 4. 5. 6. gün <gülüyor> Taksim'e çıkmaya devam etmiş? Hayır. Yani hukukun verdiği kararlar işletilmediği için devam etmiş. E sonra e, yani bütün dünyada bu böyledir. Toplumsal eylemler böyledir. Yani bir kılcım lazımdır insanlara başka dertlerini de dile getirmek için ee, Yunanistan'da da oldu, yani Arap Baharı dediğimiz şey nedir yani ee, daha yakın zamanda yani Toplumsal olaylarda e, bir vesileyle insanlar e, sokağa çıktıklarında e, o vesileyle başka dertlerini de dile getirler. E, Türkiye'de özellikle bazı kesimlerin dertleri büyük. Yani işçinin işte görüyorsunuz. Madenlerde pıtır pıtır ölüyor. Asansörler düşüyor. Trenler raydan çıkıyor. Gemi, e, vapur iskeleleri uçtu. <gülüyor> e, işçilerin <gülüyor> pardon. İşçilerin sendikal hakları yok. İşçiler hak arasında kapı dışarı ediliyor. Ya biz gazetecilerle öyle mesela. Hiçbir hakkı, hukuku yok. Tamamen e, işverenin iki düze arasında hayatımız, geleceğimiz. E, onun dışında eğitimde yapılan hamleler. E, biz 10 yıldır sürekli dini konular tartışıyoruz bu ülkede. Yani sürekli dini konular tartışıyoruz. Yani Bir kesimin hak talepleri bütünün Derdi gibi yapılmaya çalışıldı. E elbette bazı insanlar da bunlar rahatsız. Evet, türban serbest kalsın, isteyen istedi gibi giyinsin takınsın ama etek de giyebilsin değil mi? Şimdi siz e, bunu savunurken bir yandan da diyorsunuz ki mini mini etekler giyiliyor efendim diyorlar. Bu sefer de bu çıktı yani. yani dün e, giyim kuşam serbestli olsun diye biz de destek verirken yani şimdi... Biz kendi giyim kuşamızı savunmak zorunda kalıyoruz. Yani gelen gideni aratıyor. Gelen kendi iddialarını bırakıp meğer sen gizli camdasını hayata geçiriyor. E bütün bunlar birikim, birikim, birikim, birikim. E, Gezi de işte insanlar sokağa çıkıp bunu dile getirdi. E, makul bir siyasal iktidar o talepleri dikkate alır. ve Diyaloğa gider, makul olmayan da beni öldürmek istiyorlar, beni devirmek istiyorlar, beni yok etmek istiyorlar paranoyansına takılıp işleri daha da çıkılmaz bir noktaya götürür. İşte o çıkılmaz noktalardan biri de Çarşı grubu. İsterseniz ikinci bölümde devam edelim. Futbol devam ediyor. E, ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Şimdi çarşı nedir? Çarşı Beşiktaş'ın e, taraftar grubudur. Yapsı e, tezahüratlarla, sosyal etkinliklerle dünya çapında nam salmış bir futbol taraftar grubu. 1982'de e, ilk nüveleri atılmış, gün gün gelişmiş, gelişmiş, e, büyük bir boyuta gelmiş, o noktada demiş ki çarşı kendine de karşı biz artık e, o kuruluş felsefemizden uzaklaştı. Bugün önüne gelen kendini bu kimlikle tanımlıyor ama kontrol edilemez bir hale geldi. Dolayısıyla kendimizi edelim dedi. Bunun için hatta bir e, belgesel yayınladılar, bir gün düzenlediler ama e, örgütlü olmayan bir yapı zaten e, bir... Kararı da kendini yok edemiyor işte. bir Çarşı'nın örgütü olmadı. Buradan ortaya çıkıyor. Ee, yıllar önce mini takımın başına gelen e, Abdullah Avcı daha sonra. E, onun da katıldığı bir etkine Çarşı kendini lağv etti. Çarşı kendine karşıdi. diye. Ee, ki kendi kendine böyle bir 20-30 kişi gelip karar alsa bile lağv edilmiyor. Çünkü bu bir ruh aslında. Bir tribün ruhu. Başka tribünleri de etkileyen. Ezili rakiplerin bile saygısını kazanan bir taraftar ruhu. Ha nedir Beştaş Kulübü bu ruhu e, maalesef kullanmıyor. E, onu yok etmek için de uğraşıyor. O da ayrı mesele ama e, bu ruh işte neye benzetebiliriz? O hayıflandığımız yok olup gittiğini e, düşündüğümüz mahalleli ruhu. Hani kasabıyla e, dizilerde tatmin oluyoruz yani ya, kasap, manav... Efe <gülüyor> Mesul'in bakkalı, berberi işte muhabbet eden yaşlıları, gençleri, o kuşaklar arası dayanışma, yardımlaşma, bazen çatışma hani mahallenin abileri desek yeridir çarşı nedir diye sorarsanız. E bu çocuklar gezi sırasında kendi mahallelerinde hak hukuk e, için uğraşıyorlar. E, toplumsal bir Eylem bütün memlekette yapılırken, onların sokağından da geçiyorken omuz atmışlar. Ha burada, burada gerçekten çarşı kutsal bir şey değil bu. Bunun içinde farklı düşünen tipler de olabilir. Dediğimiz gibi çok geniş, herkesin kendine çarşı dediği bir ortamdayız. Bunun içinden bazıları çıkıp da çarşılıyım deyip de hakikaten kimsenin tasvip etmeyeceği eğlenlere girişmiş olabilirler mi? Olabilirler. Olabilirler de siz onlara yapabilmiş yapabil, yapmışsındır diye suçlamada bulunamazsınız. Buyurun. Çat, çat çat çat işte deliller somut deliller ortada. Sen şunu demişsin, şunu yapmışsın şurada şurada görmüşsün bak elinde bu var Vesare vesaire yani somut deliller ortaya koyarsınız yargılarsınız vicdanları da soru işareti bıraktırmazsınız ve o zaman da kimse kimse sizden adil olmadığınız yönde size serdinizde bulunmaz diyelim ya da size istiahat etmez. Şimdi ne oldu peki? Çağlayan Adliyesinde Metin Tamirci başkanlığındaki heyetin yargılamasını yaptığı çarşı davasının ilk buluşmasından oldu. Yani maça benzetirsek ki hakim de futbol tabirleri kullandı. Mesela hükmün açıklanmasını e, geri bırakmayı bırakılmasını istiyor musun diye sorduğunda bu arada hükmün açıklan geri bırakılması ne demektir onu da size açıklayayım dedi ve şöyle bir benzetme yaptı. Önce bir sarı kart görüyorsun. Eğer bir daha bir e, foil yaparsan o zaman kırmızı kartla oyun dışı kalıyorsun. Yani hapse giriyorsun. Biz bugün sana veler ki ceza verdik ama bu cezayı açıklamıyoruz. Yok sayıyoruz. Fakat sen yine aynı suçtan veya benzer bir suçtan bu kapsama giren bir suçtan benim karşıma gelirsen o zaman kırmızı kart göstereceğim senin cezaevin atacağım diye hakim de bu tabirlerde bulundu. E ben de futbol tabiriyle konuşursam çarşı davası hakkında aslında e, Salı günü hakem maçı başlatıp usulen 300 dakikada bitirebilirdi. Çünkü e, çok çarpıcı çarpıklıklar var, e, inanılmaz çarpıklıklar var. Yani e, nedir? Mevcut iddianamenin delilleri içerisinde yer alan tapelerden bir bölümü gizli olaylarla ilgisi olmayan soruşturmalardan toplanmış tapeler. Bu heyecanlı yerde bırakalım, son bölümde bağlayalım. Butch Başaran Radyo Havan'dasınız. Açık Futbolu son bölümündeyiz. sinyal yapıyoruz. Çarşı davasını konuşuyoruz. Dedi ki Çarşı davası iddianamesinde gezi sürecine ait olmayan dönemlere e, ait e, tapeler var. Bu nedir? Beşiktaş Futbol Kulübü 2012 sonlarında kendi taraftar grubu olan bu çarşının bazı üyeleri üye diyoruz ama e, az alışkanlığı yani yoksa bir örgütten bahsetmiyoruz. Yani kendisini çarşı taraftar grubu içerisinde tanıyan e, insanlardan bazılarına e, şikayette bulunmuş. E, i̇şte bilet, millet vesaire konularına bir başka Beşiktaş e, personeli de bir başka olaydan yine e, şikayette bulunmuş. Hasıda bu iki ayrı şikayet konusu için dinleme yapılmış, o dinlemelerden toplanan tapeler hakkında bir soruşturma yürütülmüş ve denilmiş ki, evet ortada bir örgüt yok. Bunlar taraftarların maç bileti alma, verme, kendi aralarındaki münakaşalar vesaire, Burada bir örgüt yok demiş sağoluk. Sonra çarşıya bir geziden iddianame hazırlanmaya karar verilince, Birden o suç unsuru, örgüt suçu bulunmayan tapeler alınıyor, yeni klasöre konuluyor ve bu sefer örgüt suçu var oluyor. Ve çarşı bugün böyle tapelerine yer aldığı suçlamalara karşı karşıya kalıyor. Daha önce çok kritik iki nokta neymiş? Daha önce örgüt yok denilen tapelerden bu sefer örgüt yaratılıyor. İkincisi ee, başka iki soruşuma ait tapeler davalığı sosuna konuluyor. Ee, üçüncüsü mahkeme başladı. Şimdi, avukatlar diyor ki nerede somut deliller yani davaya esas deliller nerede biz de bilelim ki ona göre savunmamızı yapalım. Ee, ortada böyle bir şey yok. Tamamen telefon dinlemelerine da e, telefon dinlemelerine dayanan e, bir yargılama başladı. E, o telefon dinlemeleri de yeni çıkan kanuna göre delil niteliğini yitirmiş. Çünkü mahkemeye bakan Metin Tamirci, Fenerbahçe'nin yeniden yargılanma talebine evet diyen. Niye? Kanun değişti. Telefon dinlemeleri delil vasfını yitirdi. Hal böyle olunca... Aynı kişi şimdi telefon dilemelerinden Beşiktaş Çarşı taraftar grubunu yargılamaya başlıyor. E, tuhaf, ilginç, gayri ciddi bir durum değil mi bu? E, hani Burada düdüğü çalıp maçı bitirmeniz lazım. Buna rağmen e, insanlara sorular sordu. İşte e, taraftar, yargılananlar içerisinde en... E, Önde gelen isimlerden biri Cem Yakışkan. Gezi eylemlerinde işte çarşı liderlik yapan onu geziye götüren getiren eylem yaptı. iddia edilen kişi. Sordu hakim e, siz de çarşı grubunu darbeye teşebbüste kullandınız mı? Kullanmadınız mı? Siz darbe yapmak istediniz mi? Yapmadınız mı? Vesaire. Vallahi Cem Yakışkan da şunu söyledi. Biz çarşı grubu olarak darbe yapacak gücümüz olsaydı biz Beşiktaş'ı şampiyon yapardık. Ve <gülüyor> bütün salon tabii kahkahalara güldü. Yani, e, e sen e, Gezi'deki Divan Oteli'ni oraya e, işte pizza mı yollamışsın? Köfte ye, yemek yollamışsın. Evet dedi yolladım. E, çünkü e, benim pizzacı dükkanım var. 6 ay önce açmıştım o zaman. Ee, bir sipariş geldi. Dediler ki buraya bin tane pizza yolla bir, bir milyarlık daha doğrusu. Bir milyarlık hani bin liralık o. Bir milyar derken hani şey değildir. Eski parayla söylüyor. Bir milyarlık bir sipariş aldım. İyi bir sipariş diyor. Ee, hani sonra hakim soruyor Siz pizzacı mısınız? Evet pizzacıyım dedi adam. <gülüyor> Böyle e, tabi ifadeler. Tabii bakın şunu söylüyorum şimdi. Bunlar henüz savunmanın ilk aşaması e, sanıklar bunu diyor. Bakalım mahkemede çıkıp ya sen pizzacım dedin ama sen pizzacı falan değil misin? derse o zaman biz çıkıp sana da sorarız. Kardeşim pizzacı dedin ama bak pizzacı değil misin sen? Sorarız yani bunu. Yeter ki gerçekten adalet adalet için tesis edilmeye çalışılsın. Bu kadar. Bundan şüphemiz olmaz ise biz yargıdan boynumuzu çekmeyiz, onu diyelim. E, sonuç olarak e, Salı günü 35 kişinin sorgusu yapıldı, ilk sorgusu yapıldı. E, avukatlar e, davanın ana, e, yani dava iddianame üzerine, iddianamenin çarpıklıkları yanlışlık üzerine konuştular, ettiler ve sonuçta. E, bu arada ilginç bir şey oldu. Bir sanığa yani son sözler soruldu. İlk sorgu sonrasında ne istiyorsunuz? Valla Liverpool'la eşleşti. Beşiktaş. E, deplasmana gideceğiz. Yurt dışı yasağımızı kaldırın. Yurt dışı yasak kaldırıldı. Çarşı Liverpool'a gidiyor yani. E, hakim herhangi bir tutuklama vesaire yapmadı. Tutuksuz yargılamalar devam edecek. 2 Nisan 2015'te davaya devam edilecek. Ben bir Nisan olsa daha iyi olurdu diyeceğim ama pazara geliyor çünkü şaka gibi bazı şeyler. Hani uyardı. Hasıl kelam peki ne izlenim elindim diye sorarsanız bence bu dava çok fazla uzatılmayacak. 2-3 celsede sonuçlandırılacaktır diye düşünüyorum. İddianamede sürpriz bir şey olmazsa bundan sonraki aşamalarda Hukuken zayıf bir iddianame. Siyaseten de bu davanın sürdürülür olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki memleketteki algılara göre konuşursak, birileri bu davayı açtırdıysa, ben o birilerinin bu sefer de kapatacağını düşünüyorum. Kenan Başaran, Radyo Havan'da Açık Futbolu dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başar'a